Gezegenin Geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Nesnan Uygar Özel Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş gezegenin geleceği programınız. Boş. Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Avustralya'daki orman yangınlarından yükselen, stratosfere ulaşan dumanların dünya çevresini dolaşmasını beklediğini duyurdu. Ülkenin doğu kıyılarındaki orman yangınları Eylül ayından beri devam ediyor. Büyük okyanusa yönelen duman tabakası yeni yılın ilk günde Güney Amerika'yı geçti ve dünyanın etrafındaki turunun yarısını tamamladı. NASA uzmanları, dumanların dünyanın çevresini en az bir kez dolaşacağını söylüyor. Uzmanlar, yangının büyüklüğü ve şiddetinde iklim değişikliğinin önemli bir payı olduğunu söylüyor. NASA'nın açıklamasında, duman stratosfere ulaşınca kaynağından binlerce kilometre uzaklığa taşınabilir ve küresel atmosfer koşullarını etkiler. Kurum, dumanların etkisinin araştırıldığını ve bu yükseklikteki atmosferin soğumasına ya da ısınmasına yol açıp açmadığının belirleneceğini vurguladı. Güney Amerika'da gökyüzünün rengine değiştiren dumanlar, Yeni Zelanda'da da hava kalitesini ciddi oranda bozdu ve dağların zirvesindeki kar örtüsünün rengini değiştirdi. İzmir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hasan Yıldırım, Orman Mühendisi Rasim Çetiner'in fotoğraflayarak kendisine ulaştırdığı farklı bir türde bitki keşfetti. Yünlü gelin yani Rindera fotoğrafından yola çıkarak dünyada sadece Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarında yetişen bir bitki türü keşfetti. Doçent Doktor Yıldırım yeni türün bilimsel adını ise bitkiyi bulan kişi olan Rasim Çetineri atfen Rindera Çetineri olarak bilim dünyasına kazandırdı. Doçent Doktor Yıldırım bu bitkinin dünyada şu ana kadar keşfedilmemiş bir yünlü gelin yani Rindera cinsine ait bir tür olduğunu fark ettik. Bu grup ilginç bir grup çünkü çok fazla Tür sayısı mevcut değil. Dünyada 25 kadar türü var. Bunlardan denizli yünlü gelini ile birlikte ülkemizde 5 türü oldu. Bu türlerdense 3'ü yalnızca ülkemizde görülen endemik türler. Bu bitkilerden elde edilen kimyasal içeriklerde özellikle alkoloid olarak bilinen çalışmalarda e, naftakinon olarak bilinen maddelerin kanser hücre hatları üzerinde çok önemli öldürücü etkiye sahip olduğu biliniyor. Bu tarz çalışmalar ise halen devam ediyor. Keşif sahasından sonra bir sonraki amacımız da bu bitkinin bu tarz bir kimyasal içeriğine sahip olup olmadığını belirleme yönünde çalışmalar. Bitkinin popülasyonuna zarar vermeyecek şekilde hem alanında bitkiyi koruyup hem de içeriğinde insanlık yararına herhangi bir olumlu sonuç verecek içerik var mı bunları bulmaya çalışacağız diye konuştu. Euronews'dan Sertaç Akta'nın haberine göre yayınlanan son veriler ışığında... Çin 2019'da 506 milyon ton ham petrol ithal etti. Günde 10 milyon 120 bin varile denk gelen bu miktar 2018'e kıyasla günlük 882 bin varillik artış anlamına geliyor. Çin'in ham petrol ithalatı 2003'ten bu yana rekor artışta. Talepteki artışın ana nedeni, yeni rafinerilerin bazı bölümlerinin yalnızca Aralık ayında çalışmaya başlaması. Bu da 2020 yılında artışın devam edeceğinin göstergesi diye yorumlanıyor. Çin'de 2019'da özel büyük kimya şirketlerinin rafine sektörüne girmesiyle birlikte bu durum daha da artmış oldu. Durum doğal gaz ve sıvı doğal gaz için de çok farklı değil. 2019 yılında LNG ithalatında %6,9'luk artışla 96,56 milyon tona çıktı Çin. Bu alanda dünyanın en büyük doğal gaz ithalatçısı unvanını 2 ay üst üste Japonya'dan aldı böylece ancak doğalgaz ithalatındaki büyümenin düşüş trendine girmesi bekleniyor. Çünkü Çin ekonomisinin yavaşlamaması için kömürden gaza geçiş programında da yavaşlama eğilimine girdi ki bu kötü haber. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacılar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptıkları çalışma kapsamında 677.423 kişinin vücut sıcaklığı ölçümlerini değerlendirdi. Söz konusu kayıtların çapraz kontrolüyle elde edilen sonuçlara göre, 21. yüzyılda dünyaya gelen erkeklerin vücut sıcaklığının 19. yüzyılda dünyaya gelenlere oranla 0,6 derece, kadınların da 1890'larda doğan hemcinslerine kıyasla 0,03 derece daha düşük vücut sıcaklığına sahip olduğu sonucuna ulaşıldı. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Stanford profesörü Julie Parson'e, Eski verilerle yeni ölçümleri karşılaştırarak insan vücudunda bu sıcaklık düşüne neyin neden olduğunu bulmaya çalıştıklarını söyledi. Parsone fizyolojik değişimin yanı sıra evlerin ısısı, mikroorganizmalarla temas ve gıdalar da dahil çevrenin değiştiğine dikkat çekti. Araştırmacılar bu düşüşü çevresel faktörler nedeniyle düşen metabolik hız, kamu sağlığında 200 yılda kaydedilen ilerleme, metabolizmayı iyileştirip iltihap vakalarındaki azalma gibi nedenlerin yanı sıra Yüksek yaşam standartları vücudun kendini sıcak tutmak için daha çok çalışmaya gerek duymaması gibi nedenlere bağladı. Birleşik Krallık Kalp Vakfı tarafından yapılan araştırmaya göre hava kirliliği seviyelerinin kalp sağlığını ciddi şekilde olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre her yıl kalp krizi ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde 160 bin kişi kaybedebiliriz. Araştırma her gün milyonlarca kişinin ülke genelinde zehirli partiküller soluduğu ve bu partiküllerin ise kana karışarak iç organlara nüfuz ettiğini belirtiyor. Bu durum ise kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıklarına neden oluyor. Vakıf direktörü Jacob West yaptığı açıklamada hava kirliliğinin önüne geçebilmek için sağlıklı hava kalitesini sağlayacak düzenlemelerin yasayla hayata geçirilmesi gerekliliğini vurguladı. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geze gelen Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi Sadece bugünkü değil